Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın büyük ihsanlarına, sonsuz lütuflarına, namütenahî atayasına mazharız. Bize istidatlar lütfetmiş, kabiliyetler lütfetmiş. Bu kabiliyet ve istidatların istedikleri şeyleri lütfetmiş. Yeme içme arzusu vermiş. Sonra da yenecek, içilecek şeyleri lütfetmiş. Görme kabiliyet ve istidadını vermiş. Sonra gözü ona göre yapmış. Güneşle göz arasındaki mesafeyi ona göre ayarlamış. İnsanın görmesi gereken renklere göre gözü ayarlamış. İstidat ve kabiliyete göre ayrı bir lütufta bulunmuş. Ebedi yaşama, ebediyet arzusu, ebedi saadet arzusu vermiş, bütün cihan bizim olsa gamımız gitmez, bütün cihan bizim olsa mesut olamayız, ahiret isteriz, ebedi bir alem isteriz, sonu olmayan bir saadet isteriz, bu saadeti elde etmenin yolunu da bahsetmiş. Bizde ebedi saadet isteme, istidat ve kabiliyeti var ise, bu ebedi saadet, bu ebedi selamet, bu ebedi refah hangi yolla temin edilir? Bu yolu da lütfetmiş. Bu yolda mürşitler göndermiş. Bu yolda irşad edici sözler de beyanlarda bulunmuş. Bu Allah'ın mutfudur dünyevi bir arzunuzun yerine gelmesinden meseleyi alın, çoluk çocuğunuzu size lütfetmeye kadar götürün. Ondan alın sağlam bir aile yapısına kadar, hür bir memlekete kadar, bağına bahçesine kadar ve bütün bunları aşın. Bağ ve bahçeler cemalinin bir cilvesi olan Allah'ın huzuruna gitmek, cemalini görmek, cennette mesut olmaya kadar, İstidat ve kabiliyetlerinizin istediği ne kadar şey varsa, hepsini size lütfetmiş. Kur'an-ı Muçizü'l beyanla doğru yolu, müstakim tariki size anlatmış. İnsan hasta değil ise, tab'ın mizacını bozmamış ise, kafası yanlış çalışmıyorsa, kalbi yanlış anlamıyorsa, Kur'an'a kulak verdiği zaman, içindeki saadet arzusuna tam cevap verdiğini bulacak ve bilecektir. İçinden gelen bütün ihtiyaçlara cevabı sevap verdiğini müşahede edecektir. Bütün bunlar Allah'ın lütfudur bize. Allah bu lütufları dağa taşa yapmadı. Allah bu lütufları dört ayağı üzerinde emekleyenlere yapmadı. Yerlerde sürüm sürüm sürünen yılanlara, açıyanlara akreplere yapmadı. İnsan etti, insan istidadını bahşetti, sonra lütfedeceği şeylerle bizleri serpiraz kıldı. Bunların içinde hiçbirimizin, avamca bir tabir kulağınızı tırmalamazsa ifade edeyim, hiçbirimizin beş kuruşu yoktur, şu ana kadar Allah'ın bize lütfettiği şeyler içinde. Hepmeccani, hep bedava, lütfedilmiştir bunlar. İnsanlar bir karşılık vermiş de elde etmişler değillerdir. Yolda bulmuş da değillerdir. O lütfetmiştir. Lütfettiği bu şeyleri değerlendirmemizi istemektedir. Ve bir gün gelecek bütün bunların hesabını soracaktır. Kur'an bunları bize anlatmak için gelmiştir. Vazifeliye vazifesini anlatmak için mahlukata Allah'ın azametini anlatmak için, büyüklüğünü anlatmak için, hakimiyetini anlatmak için, istediklerini anlatmak için nazil olmuştur. Onun için temsil-i Kur'an ile diyor ki, sizin üzerinize inen şu Kur'an, ihtiyaçlarınıza cevap veren, size doğru yolu gösteren, Allah'ın azametini içinde ifade eden, her ayet ve kelimesinde azamet damlayan, Kur'an'ı Mucizü'l-Beyan, size değil de dağlara inseydi, o dağlar parça parça olacaklardır. Tur-i Sinada tecelli akdesiyle tur Sinayı parça parça eden Allah Celle Celaluhu, ağacı taşı birbirine katan Allah Celle Celaluhu, şekeri kamışı birbirine katan Allah Celle Celaluhu, ruhu maddeye merceden Allah Celle Celaluhu, sağı solu karıştıran, mekanı mekansızlığı birbirine karıştıran Allah Celle Celaluhu, bütün bunları sana hatırlatarak, dağın dahi parça parça olacağını sana hatırlatarak, sen insansın, insanlık istidat ve kabiliyeti var, sana inen bu Kur'an daha inseydi, tur Sinayı parça parça ettiği gibi o tecelliyatta dağları da parça parça edecekti demektedir. وَتِلْكَ bu نَطْرِبُ حَالِنَّذٍ İnsanlara bunları misal olarak irade ediyoruz. İnsan olan insan, mücerred ki bu misaller içinde anlayacaktır. Aklın kavrayamayacağı büyük manaları, üluhiyet manasını, ceberut manasını, Allah hakimiyeti manası, insanın buraya gelmesi manası bu misaller içinde anlayacaktır. Kur'an'ın azametli inişini, O'nda anlatılmak istenen her şeyleri, dehşeti ve celadeti bu misallerle anlayacaktır. Ama insan olan insan anlayacaktır. Onun için bir bakıma Kur'an-ı Muczü'l-Beyan, sinesine kulağı verip O'nu dinleyen ve yolunda olan kimseler için saadet müjdesiyle geldiği gibi, bir yönüyle O'na kulak vermeyen ve dinlemeyenlerin helaket ve felaket haberiyle gelmiştir. Nebiler, Nebisi Kur'an hüzünle inmiştir. Siz de okurken mahzun olarak okuyun O'nu. Bunun manası şudur, gönlünüze inerek okuyun, O'nu ağzınızda ve kısağınızda bırakmayın. İlahi kelam ne istiyor sizden O'nu anlamaya çalışın. Onun için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, sahabe-i kiram radiyallahu anhüm hazaratı Kur'an-ı beyanı okurken çok defa kendilerinden geçerlerdi. Hazreti Ömer orada, mihrapta, zamm-i sure okurken hıçkırıklarından arkadaki saflarda dahi kırık başlardı. Kuru gözlere yuf olsun, kalp katı kalplere yuf olsun diyeyim duygulanmayan bütün sinelere yuf olsun diyeyim. O orada bütün heyecan ve heyecanıyla, Kelam-ı ağırlığı altında hıçkıra hıçkıra ağlardı, saflarda da başlardı. Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, Buhari'de gördüğümüz şekliyle i̇bn Mes'ud'u çağırdı, bana Kur'an oku dedi. Kur'an oku dinleyeyim. Ey Allah'ın Rasûlü, Kur'an size nazil oldu. Ben size nasıl Kur'an okuyayım? Yani onu daha iyi siz bilirsiniz. Hem Allah Resulunda mübarek boyu, kavmeti, kıymeti nasıl güzel, huluku nasıl güzel tilaveti dile getirmesi, Kur'an'ın musikisine uygun ona has edası öyle hakim Nebiler Nebisinde. Allah Resulü okurken o mahsun edasıyla arkada herkes kendinden geçerdi. Ben bu kadar güzel okuyorken yani ben sana nasıl okuyayım diyordu. Başkasından dinlemekten hoşlanırım. Burada bir dert veriyor, i̇bn Mesud'un kıraatta imam olduğunu bize anlatıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, Tule-i başladım okuma. Ben okuyorum, o da vejd içinde dinliyordu. Bir aralık bana işaret etti, dur yeter dedi. Döndüğüm zaman gözleri dok doluydu, dinleyecek hale kalmamıştı. Ben şu ayete gelmiştim. فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ ve بِكَ عَلَى هَا اُولَٰي شَهِيدًا Nasıl olur o gün? Seni ümmetine şahit olarak getirdiğimiz o gün, ümmetini ümmetlere şahit olarak getirdiğimiz o gün, ümmetin bütün seyyiat ve hatasının ortaya döküldüğü an seni başlarına getirdiğimiz o gün, akın, karanın, her şeyin hesabının sorulacağı o gün, Sırların ortaya döküldüğü o gün ümmetin ve yüz yüze, göz göze, yan yana geldiğiniz zaman nasıl olacak o hal diyordu. Bu nebiler nebisinin şahadeti. Ümmeti de ümmetlere şahadet edecek değil. Hakiki ümmeti Muhammed sair ümmetlere şahit olacak. Allah Resulü işin ruhundaki hüzünden ağlıyordu ve biz Allah'ın kendisinin olan sonsuz iltifatından sonsuz isyanından ağlıyordu. Ferman ediyordu. Bu Kur'an hüzünle nazil olmuştur. Okurken ağlayın. Ağlıyor, ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın buyuruyordu. Gönlünüzü verin. Eğer ondan gönlünüz müteessir değilse, mütehassir değilse hiç olmazsa öyle olmaya zorlayın diyordu. Hiç mahzun olmayan, müteessir olmayan bir gönül taşıyorsanız gönül değil, acı verin o gönlünüzü. Onun manası buyurdu. Ömer bin Abdülaziz devlet reisiydi. Öyle bir devletin reisiydi ki, idare ettiği devletin sadakası Türkiye'nin bütçesi demekti. Bu devletin reisiydi. Bir taraftan tatlı nurani bir kol gibi en kadar uzanan, Afrika'yı baştan başa hakimiyeti altına alan, maveravun nehre giden, Uzak Doğuya doğru ulaşan Anadolu işlerine giren büyük bir devleti meleklerin idaresi gibi idare ediyordu. Ama bu devletin reisi Ömer bin Abdülaziz nasıl dışa karşı büyük, nasıl büyük bir fatih, büyük bir devlet reisi, içinde de öyle hakimdi. Nedimleri yanındakiler nasediyorlar. Sabahlara kadar çok defa İzil alalüfi anakim ayetini okur hückrâ hückrâ ağlardı. İnsanların boynuna öbür alemde seyyiatları olarak zincirler takılacak, eziyet edilecekler. İhtisaplarından ötürü, haksız tasarruflarından ötürü, yaptıkları zarfiyatların hesabını Allah'a verecekleri hava içinde sarf etmediklerinden ötürü, har parman savurduklarından ötürü, küçük büyük bütün idareciler, boyunlarına zincirler takılacak, tek harpadan dahi Allah'a hesap verecekler. İşte bu ayeti sabahlara kadar okuyor, kendinden geçiyordu. Uyandığı zaman sabah olduğunu hissediyordu. Ve bu dolu hava içinde raiyetinin, halkının işini yapıyordu. Mutlu bir devlet, mutlu bir devlettir. Kur'an bu eda ve bu hava ile nazil olmuştu. Bu eda ve bu havadan Kur'an'ın ufkuna bakmayan bir kimse, yirminci aslın sönük kalbiyle, Ölmüş hissiyle, bir şey anlamayan kafasıyla bakacak olursa, onu bizim gibi ayakta canlı cenazeler, canlı cenazeler şeklinde görecektir. Bana bakıp Kur'an'ı anlamaya çalışırsanız haybet ve kusuranın içinde kaldınız. Benim ölü halimden Kur'an'ın manasının ruhunu anlamaya kalkarsanız, ebediyen ölü olarak kalacaksınız. Sahabi kıyamete kadar kıstastır. Sahabi ölçüdür. Her ölçü, sahabinin ölçüsüne, sahabinin hayatına yaklaştığı nisbette makbuldür. Ayarlar ondan uzaklaştığı nisbette bozulmuş demektir. Sahabeyi kıstas almayan hiçbir sistem, hiçbir tecdit hareketi, hiçbir mehdi hareketi, hiçbir nisa hareketi muvaffak olamayacaktır. Sahabî, ve كَنْ نُجُومُ وَاَيِّهِمْ اِخْتَدَيْتُمْ اِخْتَدَيْتُمْ Yıldızdır sahabilerim. hangisine tutunursanız bana ulaşırsınız. Sahabi pazarında, piyasasında olmayan bir cemaat mahtır. Sahabinin hayatı örnek olmayan bir cemaat perişandır. Hayatını sahabinin hayatına göre tanzim etmeyen bir cemaatin hayatında hayır, bereket, yümün de yoktur. Allah sahabi hayatıyla hayatlanmaya bizleri muvaffat olsun. Kur'an'ı, Kur'an'ı getiren, tebliğ eden, o zatı akletten doğrudan doğruya perdesiz, hayırsız, Hiçbir mana olmadan alan, yaşadığı gibi yaşayan, Kur'an'da yok olan fani olan bu cemaat elbette örnek olacaktır. Örnek cemaat olacak. Ala inna ahsanel kelamu ve abra'un nizam. Kalamullahil malikul azizil allem. Kema kallellahu tebaraka ve taala bil kelam. Ve iza qirael kur'an fettebiu lehu ve